Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve baat. Kardeşler, haftaki tefsir dersimiz. Geçen hafta başladığımız Nemr suresinin devamı. 7. ayetten itibaren devam edeceğiz. Mekki bir sure olan ve 93 ayetten müteşekkil. Nemr suresinin ikinci dersi. Bu ayetten itibaren... Rabbimiz Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de en fazla kıssasını anlattığı Musa peygambere onun yaşadığı bazı olaylara hikaye ederek değiniyor. Buyuruyor ki İz <gülüyor> gâle Musa li ehlihi inni ânestu nâra seâtikum minhâ bi khaberin ev'atikum bi şehâbin gabesin leallekum Musa İslam'ın yaşadığı onca olayların Aslında bir kısmı allah Teala bize açtı burada bu surede. Musa Aleyhisselam beldesinden kaçmış Medyen ahalısının arasına gitmiş. Orada bir salih insanla tanışmış ve onun yanında 8 veya 10 sene kaldıktan sonra kızlarından birisiyle evlenerek kendi beldesine doğru Mısır'a doğru yola çıkmıştı. Tefsirle de geldiğine göre bu esnada hava zifiri karanlık ve çok soğuk bir gece. Karanlık olduğu için yollarını kaybetmişler. Yanında hanımı var, tabi Allah-u Teala'nın takdiri, allah bir şeyler bu verecek, takdirini örmüş, o takdir kovuluyor. Yani yoldan kaybolması, bir peygamberin hanımıyla beraber arkasından üşümeleri, bir takdirin ayak sesleri aslında. Böyle dolaşırken, yerlerini, yurtlarını kaybetmiş, istikametlerini kaybetmişken, uzakta Musa aleyhisselam parıltı görüyor, ateş zannediyor. Ve diyor ki kısa'nın başlangıcı burası. Bir zamanlar Musa ehline yani aile fertlerine şöyle söyledi. Dedi ki muhakkak ki ben bir ateş görüyorum. Bir aydınlık görüyorum. Ben size oradan bir haber veya oradan bir parça ısınmanız için ateş getireceğim. Bir parça ateş getireceğim ki ısınasınız. Diye onları bir noktaya bırakmıştır. Ve o aydınlığın olduğu bölgeye doğru hareket ediyor. Bu bölge malumunuz. Neresi? Tur'da. Tur'da. tur Sina. Ayette geçen şiha, aydınlığı olan bütün her şey demektir. Ama bu ayette özel ateşten bahsediyor. Bir ateş. Gabes dediği de bir parça. Bir bütünün parçası. Bir parça, köz bir parça ateş getireyim de siz de ısınasınız diye dile getiriyor ki bir de haber isteyecek yani biz neredeyiz? Başka ayetlerde gelmişti orada bize bir yol gösterici yolu tarif edici birisini belki bulurum diye dile getiriyordu. Hanımı da uygun bir yere bırakıyor ve o ateşe doğru aydınlığa doğru gidiyor. Oraya ateş diye düşündüğü zannettiği yere geldiği zaman Şöyle seslenildi. Denildi ki, ateşin yanındaki kimseler de, onun etrafındaki kimseler de mübarek kılınmıştır. Ve alemlerin Rabbi Allah Sübhanıdır, münezzehtir. eksiklerden uzaktır. Diye bir ses. Tefsirlerde allah Teala Tur dağının sağ tarafından. Bir ağacın arkasından sesleniyor bu şekilde. Ve orası mukaddes Tur-u Sina. Tur dağı. ''İnneke bil vaadil mukaddesi tuva'' diyordu allah Teala. ''Muhakkak sen mukaddes tuva vadisiniz isim'' diye seslenmişti. Bu gittiği yer ise, yine tefsirlerde geldiğine göre, hakkında Kur'an'dan veya Sahih-i bir delil yok. Bir ağaç, yeşilliği oldukça koyu bir ağaç, ağacın ortasında bir kovuk var, o kovukta aydınlık var, ama ateş değil, nur. Uzaktan ateş gibi gözüküyor. Allahu Teala orada, Seçtiği kuluğunu ona seslenecek ve risaleti verecek. O yüzden öyle bir sahne hazırlamış. Yoksa alev gibi gözüken şey nur. Ağacın kovuğunda parlıyor. Çok kuvvetli, göz alıcı bir aydınlık. Musa Aleyhisselam ona dalıyor. Nur onu almış götürmüş bir yerlere. Ona dalıyor. O esnada allah Teala sesleniyor. Ağacın arkasından, Tuğru dağının sağ tarafından. Burası mübarek Tuğru dağıdır. Tuğru sinadır ateşin etrafında bulunan ve ateşin yanında bulunanlar mübarek kılınmıştır diyerek aynı zamanda Musa Aleyhisselam'ın aile fertlerine de işaret ederek ve Allah da alemlerin Rabbidir münezzehtir, noksanlardan uzaktır diye ilk defa allah Teala Musa Aleyhisselam'a bu şekilde sesleniyor. Sözün devamı gene burada yok. Arada ben seni seçtim diyor allah Sen seçkin birisisin. Misaletle ve kelamımla seni seçtim, üstün kıldım. Allah Azze ve Celle'nin konuştuğu peygamberdir Musa Aleyhisselam. Ondan dolayı ona ne denir? Kelimullah. Kelimullah. Kelam ettiği, konuştuğu kişi Allah'ın manasına Kelimullah denir. Musa Aleyhisselam'ın diğer Resullerden farkı bu. Allahu Teala onunla defalarca konuşmuş. Ben sen seçtim diyerek de konuşmasının devamında kendisini tanıtıyor ve burada da geliyor zaten bir kısmı. Ya Musa innehu ene Azizul Hakim. Ey Musa, şüphesiz ki ben Aziz ve Hakim olan Allah. Im. Ne muazzam bir seslenme, değil mi? Allahu Teala sesiyle bir kula sesleniyor. Hiçbir beklenti, umut olmadığı bir anda bir şey beklersen hazırsındır. Öyle bir beklentin yok, hazırlığın yok. Sadece <gülüyor> üşümüşsün, yolunu kaybetmişsin. Bir ateş parçası, bir yol gösteriyor olsa sana yetecek. Ama Allahu Teala öyle şeyler hazırlamış ki orada dünyanın bütün hayırları bir araya gelse onun onda bir etmez, yüzde bir etmez. Allah Azze ve Celle kuluna sesleniyor. Ben Allah'ım, azizim, hakimim. Neydi aziz? Kutlak güç sahibi. Otorite sahibi. Her şey kendi elinde. İzzet, otorite, yetkinlik ona ait. Hakim, hikmet sahibi, hükmeden ve her ne varsa olması gerektiği gibi yapan, sözcük anlamıyla eşyayı olması gereken yere koyan, yerleştiren demek. Seçilen iki isme bakar mısınız? Ben Allah'ım, Azizim, Hakimim. Yani mutlak güç bende. Ben idare ederim, her şey benim elimde. Bir, ikincisi bunu hikmetimle yaparım. Olması gerekeni olduğu yere koyarım. Verilmesi gereken Risaleti kime verilmesi gerekiyorsa ona veririm. Olması gerektiği kadar bu iki isim. Seslendi Rab Tebareke ve Teala kuluna. Ona Risaleti bahşetti. Sonra da bu Risaletini ispatsa dedinde, aynı zamanda biraz sonra görevlendireceği büyük görev için ona bir koz, bir güç, bir belge olmak adına diyor ki Ve el asak. فَلَمَّا raa'ha تَهْتَزُكَ اَنَّهَا جَانُّ وَلَّا مُدْبِرَوْ وَلَمْ يُعَقِبْ ya مُوسَٰى لَا تَخَفْ اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ Başka ayette de değilmişti. Ey Musa şu salindeki nedir diyordu allah Teala. Benim asamdır, bastonumdur. Onunla ne yaparsın? Onunla hayvanlarımı güderim. Onlara dallardan yaprak çizpar. Bu benim çok işime yarar. Benim çok faydalanırım ondan diyordu. Peki at o zaman o asane diyordu. Burada da direkt asanı at, bastonun at bakalım. Bir çobanın en değerli eşyalarının birisi değil mi? Asa. Su aleyhisselam da çoban. Çobanlıktan gelme. Bütün peygamberlerin ortak mesleği bu. Her ne kadar günümüzde parayla bile bulunamasa da çobanlık yapacak insanlar çok değerli, şerefli bir meslek. Kişiye çok değer katan bir meslek. Bundan dolayı Allah azze ve celle bütün rasullerini elçilerini, nebilerini hep bu merhaleden, bu meslekten geçirerek hazırlamıştır onları tebliğe, risalete. O çok istifade ettiğin, seni çok fedalandın işine yarayan asanı bir at bakalım diyor. O da kaldır, atıyor. O asa birden ejderhaya, yılana dönüşüyor. Musa aleyhisselam şaşkın tabii. Gerçi yaşadığı coğrafyada ve yaşadığı çağda sihir yani göze aldatıcı olaylardan bazı şeylere biliyor ama o sihri biliyor. Elindeki asası, sihir parçası değil ki. Sendelacı kullandığı baston. Belki de kendi elleriyle oydu, biçti, üzerinde emeği var. Biliyor ki o iş bir sihir işi değil. Kendisi de sihirbaz değil. Baston birdenbire kocaman, korkunç görünümlü çok hızlı hareketten yılana dönüş. Erkek yılanı. Aslında büyük yılanlar hızlı hareket edemezler. Ama ayette gelen canlun var ya, canlun dediği aslında evlere giren küçük yılanlar. Onlara can deniyor. Rasulullah o hayvanların o yılanların öldürülmesini yasaklıyor. Eve gelirlerse onları Süleyman adıyla ahit isteyin, onları evden çıkarlar giderler diyor. Ama onlar hem küçük hem de çok hızlı hareket ediyorlar. Bu yılana dönüşen baston hem büyük hem korkunç görünümlü hem de çok hızlı hareket ediyor. Musa Aleyhisselam bunu böyle görünce onun bir ev yılanı gibi çok hızlı hareketten olduğunu görünce korktu, arkasını döndü kaçtı. Çünkü korkunç bir şey var karşısında. Öyle ufak tefek yılan değil. Korkunç bir şey var. Hızlı da depreşiyor. Hızlı hareket ediyor. Başka bir alternatif yok onun gözünde. O an can emniyetini önceledi. Kaçmaya başladı. Allahu Teala arkasından sesleniyor. Ey Musa la tehaf! Korkma! Muhakkak ki mürseller, rasuller benim yanımda korkmazlar. Bu güvenceye bakın. Ne kadar güzel oldu. Şimdi az önceki o seni kaçıran yılan artık seni etkilemez oldu. Allah buyurdu azze ve Celle, korkma. müseller benim yanımda korkmazlar. müseller çünkü değil, seçkin insanlar. müseller Allah'ın yer elçileri. Değerli kullar onlar Allah'ın yanında Allah'ın huzurunda korkmazlar. Sen de korkma sen Resul'sün ben de Allah'ım dedim zaten diyor allah Teala. Peki kim korkar Allah'tan? illa men zaleme sonra bedel husnen ba'le su'in fe inni gafurur rahim anzak zulmeden kimseler hariç. onlar benden korkur korkarlar. ama kötülükten sonra o kötülüğünü iyiye tebdil eden iyiyete edenler başka çünkü ben ondan sonra gafur ve rahim yani insan insanın manın gereğince hata eder kötülük yapar sonra bu kötülüğünü iyiliğe tebdil eder, değiştirirse, iyiliğe döndürürse haline davranışlarını, o zaman ben gafur, yani çok örtenim ve rahim, çok merhametliyim, Merhamet sahibi. Evet. Yani kulun geçmişteki yaptığı kötülükleri ne yaparım? Örterim, yeter ki kötülüğünü herkesin etsin, iyiliğe tebdil etsin, dönüştürsün. Bu birinci Burhan idi Münasebetül Aleyhüm'e verilen birinci delil ispat edi. Bundan dolayı korkusu gitti, güven yerine geldi ve bu hasta kalbe sonra Allahu Teala buyuruyor ki ve ed khil yede kefi cebi ke tahruc beyi da amin rayrusu fi tis ayatin ila fir'aun ve qawmi innahum ka nuqawmen fasqin ve elini yanına böyle sok ve Hiçbir kötülük olmaksızın, lekesiz, bembeyaz bir şekilde o elini çıkart ki bunlar firavuna ve kavmine götüreceğin dokuz ayetin, mucizenin, ispatın içerisinde olan şeylerdir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir. Yani haddi aşmış, günahı özümsemiş, günahı benimsemiş bir topluluktur. Yoldan satmış bir topluluktur. Kaç oldu Çok. mucize? İki oldu. İki oldu. Peki Allahu Teala kaç mucizeden bahsetti? Dokuz. dokuz, dokuz. Fî tis-i âyâtin ve gavnûk. Dokuz tane ayet. Dokuz tane mucize. Acaba nedir bu dokuz tane mucize? Asanın Asa. yılana dönüşmesi bir elin içeriye sokulan ten rengindeki elin bembeyaz nur saçan bir ele dönüşmesi. İki. Harun, üç. Şekirge. Kan dört. Kurbağa, kurbağa beş. Tufan altı. Haşerat. Kurtçuk. Arap suresine gelmişti. Bu beş tanesi gelmiş orada. Asanın diğer sihirleri yutması. Kızıl Denizin yarılması. O dokuzuncusu. Evet bunlar bu dokuz tane. Daha sayalım mı? Birincisi, firavunun huzurunda asanın yılana dönüşmesi. Ki Tur'dan da allah Teala ispat için gösterdi. İkincisi, gene firavunun huzurunda elin bembeyaz bir şekilde çıkması. Evet iki. Üçüncüsü... Kan, çekirge, tufan, haşerat, kurtçuk yani bir de Kurba. kurbağa yedi. O insanların hepsinin huzurunda Musa Aleyhisselam'ın diye diğer yutması sekiz, denizin yarılması 9 Musa Aleyhisselam'ın firavun ve kavmine gönderildiği dokuz mucize bunlardır. Bunun dışında toplum helak olduktan sonra İsrailoğullarına gösterilen mucize devam edenler arasında taştan su fışkırması var. Dağın onları gölgelemesi var gökten elva yağması var buldurc netiymesi var kesilen ineğin etinin kim öldürdüse katil söylemesi el onlar firavuna ve hayesine verilmedi İsrail onlara gösterdi. Bu dokuz tane ayetin içerisinde olmak üzere Allahu Teala Tur dağında iki tanesini gösterdi. Bir bastonun yılana dönüşmesi büyük korkunç bir yana ikincisi de elin beyazlaşması nur saçan aydınlık veren bir mucizeye dönüşmesi. Evet. Peki kısa devam var. Musa Aleyhisselam'ın bir tebarek ve taaren konuşması, Harun aleyhisselam'ı kendisine yardımcı olarak istemesi, sonra kendi işini kolaylaştırmasının duaları vardı. Neticede bu görevi yüklenittikten sonra geldi kavminin arasına. Firavun'un huzuruna çıktı uzun uğraşlar sonunda. Netice: "Felem <Sessizlik> ma caethum Onlara bizim bu ayetlerimiz basiret verici apaçık gözüken bir halde gelmesine rağmen geldiğinde onlar dediler ki bu apaçık bir sihirdir. Bunlar sihirdir başka bir şey değildir dediler. Ve cehadu biha ve staykanet ha anfushumuzun kendi nefisleri bunu yakinen bilip iman etmelerine rağmen zulmen haksızlıkla ve üstünlük taslayarak kibirlenerek bu ayetleri inkar ettiler. Bu halkın döneminde biliyorsunuz yaşadığı dönemde ne vardı? Sihir vardı. Sihirbazlar en meşhur meslek sahibi kimselerdi. Kralların da zalim idarecilerin de haklarını uyutma yöntemlerinden birisi de bu sihirbazları kullanmalarıydı. Bunların da bildiği tek şey sihirdi zaten. Ondan dolayı bu gördükleri şeylere sihir dediler apaçık. Hatta daha da büyüğü meydan okudular Firavun aleyhinnâ ve Musa meydan okudu gel meydanına seninle güreşelim dercesine, bütün sihirbazlarını, maharetli sihirbazan topladı. Meydanda güreştiler tabiri caizse. Hepsini yendi Musa Aleyhisselam bir tane asası. Ona rağmen ne dediler? Yok sanki de bu sihirdir. Bunların hocası sensin dedi. Onların hepsini elleri kolları çaprazama keserek öldürdü. Kendi seçtiği ama Musa Aleyhisselam'ın getirdiğinin mucize olduğunu anlayan iman eden sihirbazlar da yok etti. Çünkü adam ulum zulmen ve uluva zulmen haksızlık yaparak ve kibirlenerek ululuk taslayarak yakînle iman ettiği halli inkar ediyor. Bu inkarın neticesinde o A'raf suresinde tefsirinde gördüğümüz az önce bu mucizeler kısmından saydığımız 5 tane ayrı musibette imtihan edildiler. Her defasında tamam bu musibeti bizden kaldır. Allahu Teala'ya dua et de bunu bizden kaldırsın. Biz sana iman edeceğiz ve İsrailoğlan seni göndereceğiz demelerine rağmen yine sözlerinde durmadılar. En sonunda Allah Azze ve Celle İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam tarafından alınıp o beldeden ayrılmasını takip edilecek ve yok edecek şekilde de Musa Aleyhisselam'ı bildirdi. Hulasa o toplum toptan helak oldu. Helak oldu. Geriye kırıntılar kaldı ki onlar da zaten önemli değil. Bunu ifade ederek allah Teala onlar ne demişti? Helak oldu gitti toptan. Buradaki ayette de fenudur keyfe kana akibatul mufsidin Teala. İfsatçıların fesat peşinde koşanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bak. İfsat peşindeler. Yani bir iş yapalım, bir hayırlı amel sunalım, dünyanın faydalanacağı, insanlara fayda verecek bir şeye koyalım değil. Zarar, ziyan peşinde, yıkma peşinde, bozma peşinde, hakimiyet peşinde, dünyevileşme peşinde. Böyle bir fesatla uğraşan toplumun akıbeti nasıl olduğuna bir bak diyor Allah Teala. Bu hitap kime? Fenzur. Resulullah sallallahu aleyhi ve Sen bak. Ama onun şahsında Mekke olan bu suredeki muhataplar kimlerdir? Mekkeliymişler. Fesat eden bir toplum vardı. Siz de bunları biliyorsunuz. Firavun denen bir alçak vardı başlarında. Efendim bunlar çok büyük güç, kudret sahibiydiler ama Sonları hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir nihayetle geldi. Bununla şu mesajı veriyor allah Teala. Onların başına gelenler sizin de başınıza gelebilir. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Musa'dan daha üstün, daha şerefli peygamberdir. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilen mucizeler Musa aleyhisselam'a verilenlerden daha aşikardır, daha büyüktür. Yani Musa Aleyhisselam'a iman etmeyenlerin başına bu geliyorsa ondan daha üstün ve burhanı daha kuvvetli bir peygambere inanmayanların başına da bu gelebilir diye Allahu Teala mesaj veriyor Mekke müşriklerine. Ders alabilen iman etti. Ders alamayan cehennem çukurlarına göçtü gitti. Allah söylerimizi hayırlı etsin. Hazır hocamla. Musa Aleyhisselam'ın uzunca ve çeşitli kıssalarına sadece bu kadar kısmıyla Girerek Allahü Teala bu konuyu kapattı. Bundan sonra iki tane büyük nebiye Süleyman ve babası Davud Aleyhisselam Aleyhisselama konuyu getirir. Buyurur ki Allahü Teala 15. ayette ve lagat erteyne Davude ve Süleymane ilme. Bakkal elhamdülillah Lәdi fadzalena aleya min aibadhihi Yemin olsun ki biz Davuda ve Süleymane ilim verdik ve o ikisi dediler ki Mümin kullarından çoğunun üzerine bizi faziletli kılan Allah'a hamdolsun. Davud Aleyhisselam ve oğlu Süleyman Aleyhisselam Kur'an'da birkaç yerde daha kıssası geçen hatta biz daha önce de görmüştük. İsra Suresi'nde görmüştük. Burada da bu iki nebiye verilen birçok nimetin içerisinde bir tanesini işaret edildi. Ne o? İlim. Davut ve Süleyman, alaiküm mesela kral peygamberdiler. Muazzam mülkleri var. Onların içerisinde Allahu Teala, atei na Davud ve Süleyman'a ilim diyor ilim verdik. Tefsirlerde bu iki peygamber için bahsedilen bu nimete işaret ederek derler ki alimlerimiz. Sadece bu ayette bile ilmin dünyanın en büyük nimeti olduğu, dünyada verilebilecek en büyük nimet olduğuna vurgu vardır. Allah azze ve celle Davud Aleyhisselam'a dağları hayvanlar tescil edecek şekilde veriyor. Öyle bir mülkiyet var ki muazzam. Şimdiki dünya hakimlerinin hakimiyetleri onun yanında esame sukunmayacak derecede. Hele hele oğlu Süleyman Aleyhisselam'a çok daha büyük nimetler, çok daha büyük hükümranlık bahşediyor Allah Teala. Bunların içerisinde zikrettiği Allah Teala'nın insanların değer vermediği, dudak bükerek baktıkları ne? Bilim. Halbuki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" diyor Allahu Teala. Olmaz değil mi? Olmaz. Allahu Teala bir başka ayette biz kendilerine ilim ve derecelerle yükseltiriz diyor. İlim, kardeşler, şu an sizin bu ortamda bulunmak için çaba sarf ettiğinizin semeresidir. İlim yani Allah azze ve celle'nin dini hususunda hem dünyevi hem de uhrevi kazanım sağlayacak olan en büyük semeredir. Allahu Teala burada o semereye, meyveye işaret ediyor. Onlara biz ilim verdik allah Teala. Ve onlar dediler ki bizi mümin kullarının çoğundan üstün kılan Allah var ya hamd ona mahsustur. Biz ona ham ediyoruz. Mesela Davud Aleyhisselam'a verilenlerden birisi Allah ona demir yumuşatmış. Yumuşatmış derken demirden istediği gibi istifade edebiliyordu Davud Aleyhisselam. Demir onun elinde yumuşattı. Onun elinde bir şeylere dönüşmeye başladı demiş. Ondan önce atıl bir şey gibi. Hakeza çelikten kıyafet işi Davud Aleyhisselam'ın öğrettiği bu, bu insanlara verdiği hediyedir. Çelik yelek. Örme yelek. Çelikleri öre öre insanlar üstlerine kıyafet dikiyorlar. Savaşta silah ok işlemiyor. Hala öyle. Mermi kalıyor duruyor şurada. Araya giriyor kalıyor veya düşüyor. Kim bunun mucidi? Davut Aleyhisselam. Bak neler vermiş Davut Aleyhisselam'a. Bir sonraki ayette 16. ayette de ve verise Süleymanu Davuda ve qale ya eyühan nas ulimna meantiqa tayr ve utina min kulli şey inna hada lehuvel fadlul mubîn. buyuruyor. Süleyman Davuda varis oldu, mirasçı oldu. Davud aleyhisselam'ın nesli çok Tefsirlerde geldiğine göre telif rakamları var ama oldukça fazla. Onun içerisinde sadece Süleyman Davuda mirasçı oldu, varis oldu. Eğer bir evlat babaya mirasçı olacaksa değerlendi olması gerekir. O zaman buradaki mirasçılık mal, mülk, mirasçılığı değil o zaman. Hükümranlık, krallık yani bir. Ondan sonra nübüvvet, peygamberlik. Bu ikisinde Süleyman Aleyhisselam babası Davud'a mirasçı olmuştur, varis olmuştur diyor alimler. Peki mal, mülk, Davut Aleyhisselam'dan önce malın mülkü vardı. Onlardan hiç birisi almadı mı? Almadı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki bir hadisinde Biz Nebiler topluluğu bıraktıklarımız miras olmaz. Onlar sadakadır. Bukhari Müslüman değilsin. Peygamberler bir şey bırakır dünya mal adına. Onlar evlatlarına kalmaz. Nedir onlar? Sadaka. Sadakadır. Ümmetin dedi. O baba peygamberin malından evlatlarına bir şey verilmez. Sırf bu sebepten dolayı Fatıma validemiz radıyallahu teala anha peygamberimizden sonraki halife Ebubekir radıyallahu anha kırılmıştır. Peygamberimiz Aişe dost Hayber seferinden kendisine kalan bahçeyi ona vermediği için. Halbuki o keyfinden vermemiş değildir. Mülakis peygamberimiz Aişe dost hadisi var. vasiyeti var. Peygamberlerin bıraktığı nedir? Sadakadır ümmetindir o. Süleyman Aleyhisselam'ın Davud'a mirasçılığı da bu cihettendir. Yani hükümdarlık ve nübüvettir. Süleyman Aleyhisselam bu mirası aldıktan ve bu mirasın başına geçtikten sonra yani hükümdarlık devlet başkanlığına geçip de nübüvvet giysisini giydikten sonra dedi ki Ey insanlar bizlere kuş dili öğretildi ve bizlere her şeyden verildi. Neml suresi diğer surelerin dışında çok farklı bir suret. Bu sureye girdiği zaman insan bu surenin anlamına girdiği zaman kendisini çizgi film ortamına girmiş gibi hissediyor. Görmediğimiz, alışık olmadığımız, hissetmediğimiz şeyler var ya, bakıyorsun ki burada konuşan kuşlar var, onu anlayan peygamber var. Karıncalar konuşuyor, kuşlar sağda solda casusluk yapıyor, kral peygamber Süleyman Aleyhisselam için haber topluyor, aracılık yapıyor, gidiyor, geliyor. Ondan sonra cinler emrinde rüzgara Hakimiyet hakkı vermiş Süleyman Aleyhisselam Rüzgar emri diyor. Bir aylık misafede gidiyor geliyor. Dilediği gibi onun emrini de istiyor. Sanki böyle bize öyle öğretildi. Naslara teslimiyetten daha çok çizgi filmler hayatımızda hakim oldu. Çizgi filmin bir dünyasına dalmış gibi hissediyoruz kendimizi. Neymi suresi çok farklı bir süre diye sürelerde. Ne diyor Süleyman Aleyhisselam? Bize kuş dili öğretildi. Yani kuşlar cık cık cık öter. Süleyman Aleyhisselam bunu anlar çözer. insanlara tercüme eder. Tabi her şeyi değil, bilmesi gerekenler. Bu ayetin tefsirinde diyor ki alimler, burada kuş zikredilmiştir ama Süleyman Aleyhisselam'a bütün hayvanların dili öğretilmiştir. Bütün hayvanların, istisnasız. Her hayvanın dilinden anlıyordu diyorlar. Zaten bundan sonra gelen kıssalarda da, hemen bir sonraki ayette de var. Karıncanın konuşmasını biliyor, anlıyor. Ona böyle güzel bir mülk verilmiş. Ki bu da şu duasından olsa gerek. Saat 35. ayette, bir önceki ayette Allahu Teala Süleyman Aleyhisselamı denediğini, imtihan ettiğini, böyle sanki ölürmüşcesine kürsüye bıraktığını, zayıflıktan, hastalıktan neyse. Ama sonra tekrar kendine geldiği zaman da şöyle bir dua ettiğini aktarıyor biz Allahu Teala. Buyuruyor ki, Hale Rabbir fi ve heblimul kel la yambi gini ahadim min bagdi dedik. Ey Rabbim beni bağışla, günahlarımı ört ve bana öyle bir mülk ver ki benden sonra hiç kimseye nasip olmasın. Hiç kimseye uygun olmasın. Öyle bir mülk ver. Ve bu mülkü de muazzam bir iman-ı teslimiyete sahip. Bu onun büyüklenmesine, kibirlenmesine değil, Allah'a daha fazla boyun eğmesine, Allah'a daha fazla zikretmesine sevap olur. Halbuki dünyada bizim gördüğümüz şey bunun aksinedir. İnsanın mülkü, yetkisi, Efendim sultası arttıkça ne yapar? Allah'tan uzaklaşır, dünyevi iyileştir, kibirlenir, nefis devreye girer, değil mi? Bülakış Süleyman arasında bu saltanat ne kadar çoğalırsa onun Allah olan teslimiyeti ve tefekkürü ona yönelmesi onun zikri artıyor. Bundan dolayı diyor ki ben mülkü Allah'a zikretmeye vesile olduğu için seviyor. Bana öyle bir mülk, öyle bir saltanat yetki var ki benden sonra kimseye bu verilmemiş olsun vermemiştir de zaten. Verilmeyecektir de. Bakın verilmediğinin bir örneği Süleyman Aleyhisselam'a Allahu Teala insanlardan, cinlerden ve kuşlardan teşekkil ordular vermiş. Cinler onun emrinde. Onlar dalgıçlık yapıyorlar, kuleler yapıyorlar. Büyük büyük çakmalık tencereler, tavalar var ya onlardan yapıyorlar. Ta Süleyman Aleyhisselam döneminde çokça işleri var. Yaptıkları sanat olarak ortaya çıkacakları 3. nerede değil tabii. On emni ve erlencimler var. Buhari ve Müslim'den anlatılan bir hadiste. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de insanlara namaz kıldırırken namazla alakası olmayan bir şeyler söylüyor. Diyor ki: "Eûzu billâhiminke." Ben senden Allah'a sığınırım. Ondan sonra da "el anuke bilânetillâhi tamm." Yani sakınlar böyleydi. Yani seni Allah'ın tam lanetiyle lanetliyorum diyor. Namazla alakası yok bu sözler. Bu sözlerden sonra da bir şeyler yakalamak ister gibi hamle yapıyor ileriye. Bu arada arkasında insanlar namaz kılıyor. Kulâsa namaz bitiyor. Ondan sonra sahabe büyük merakla soruyor tabii yani. Ya Resulullah biz böyle böyle şeyler görmemiştik, Duymamışsın. da bunlar nedir diye sorunca diyor ki ya Resulullah bana diyor cinlerden bir ifrit geldi. Elinde ateş vardı, yüzüme doğru geldi. Yüzüme ateş atacaktı. Senden Allah'a sığınırım dedim. Ateşi atamadı bana. Sonra ben seni lanetliyorum. Allah'ın tam bir lanetiyle dedim. Daha hala gitmedi. Hala benimle uğraşmaya devam etti. Bana saldırmaya çalışıyordu. Allah bana onu yenme yetkisi verdi. Onu yakalamak için öne atıldım. Yakalayacaktım ki kardeşim Süleyman duası hatırıma geldi. O yüzden bıraktım dedi. Eğer Süleyman duası olmasaydı hangi dua? Kimseye nasip olmayacak bir yetki, sulta, nimet ver Allah'ın Resulü Süleyman Aleyhisselam. O duayı hatırladığım için bıraktım. Yoksa onu diyor yakalayacaktım. Mescidin direklerine bağlayacaktım. Medine'nin çocukları onu oyuncak edinecektir. Gelip gidip tokatlayacaklar diyor. Yani. Sırf Süleyman Aleyhisselam'ın bu duasını hatırladım. O yüzden o pisliğin yakasını bıraktım diyor tabiri caiz. Yani Allah Azze ve Celle Süleyman Aleyhisselam'a verdiği o muazzam sultanlığın hükümranlığı Az bir kısmını bundan sonraki hükümdarlara vermiştir. Şimdiki hükümdarlar Süleyman Aleyhisselam'ın hükümdarları yanında hiç esamezı okumayacak düzeyde ama Müslümanlarda iş yok. Bizlerde iş yok. Bizlerde iş olsa onunla da iş yok zaten. Sorun bizde iş yok. Allah Azze ve Celle bizleri diniyle aziz kıldı kullarına yakasın Azze ve Celle. Evet bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi diyor. Ve utina min kulli şey. Min kulli şey. Her şey verildi. Yani Süleyman Aleyhisselam'a verilmeyen bir insana verilebilecek. Hiçbir şey yok. <gülüyor> bir insana verilebilecek ne varsa <gülüyor> Sultan yetki adına efendim, mülk adına hepsi Süleyman arasında var. Gerçi hanımlar pek hoşlanmayabilirler bu anlatacaklarından da. Çünkü ikincisine bile tahammülleri yok. Ancak Süleyman Aleyhisselam'ın 100 tane hanımı varmış. Mesela. Geliyor sahihlerde bir vesileyle bize ders olacak bir hadisi aktarıyor. Süleyman diyor, 100 tane hanımı vardı. Bu gece hepsini dolaşacağım ve hepsi Allah onla cihad edecek, süvari doğuracak dedi diyor. Yanındaki de hatırlattı. Ey Allah'ın peygamberi inşallah de dedi. Yok demedi diyor. Hepsini dolaştı. Onlardan bir tanesi aç. kimse doğurmadı. O da özürlü, sakat bir çocuk doğurdu. Diyor. İnşallah deseydi Bakın Allah'ın peygamberi, vahiy ile konuşan peygamber devreye girdi. İnşallah deseydi, onların hepsi Allah yoluna savaşacak bir süvari doğuracaktı. Konumuzla alakası Süleyman muazzam bir mülk verilmiş. Böyle bizim ağzımız açık bırakacak, acaba bu yüz hanımı nasıl idare ediyordu, dedirtecek veya bu yüz hanımından doğrulan çocukları nasıl hepsinin isimlerini aklında tuttu, terbiye etti, yetiştirdi, muazzam bir şey. Biz şurada kendi başımızın çaresine bakamıyoruz. Ancak böyle yaşamış hikayeleri duyarak maşallah, barekallah Allah'tan başka bir şey yapamıyoruz. Süleyman Aleyhisselam'a verilen her şeyin içerisinde ne varsa bir insana verilebilecek o var. Ve ondan sonra bu kadar büyük yetki, nimet başkasına verilmeyecek. Onun duasını Allah-u Teala kabul ettiği için inne hâdâ lehvel fadlun mubin, Muhakkak ki bu apaçık, büyük bir fazilettir, lütuftur diyerek de dile getirir Allah'ın ona verdiği lütuf nimet adına her ne varsa bu da Allah'tandır diyerek bunu dile getiriyor. Süleyman As. kısasla devam edecek. Burada bırakalım. Peki En son 16. ayeti okuduk ve tefsirini yapmaya gayret ettik. Ya gu'lu kabul hada ista'fiurullahi ala zimani vel ya'ku mweni sairel mu'minin subhanikallahumma bihamnik shadoallahi lillahi rabbil